Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefe Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Zeynep Ece, Ömer, Faruk, Duru ve Kuzey Sarp da bu hafta bizlerle birlikte. Hepimiz bu hafta birlikte bir felsefi soruyu tartışacağız. Program öncesinde de aramızda konuştuk ne yapsak ne ettik diye. Bu seferki kararımız Kurbağa ve Murba kitabından kitaplarından birinden bir hikaye oldu. Onu tartışalım istedik. Böyle bir tartışma. İsterseniz sizlerle küçük bir merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. merhaba. Güzel oldu böyle toplaydı gelince güzel oldu. Şimdi kurbağa ile murbağdaki hikaye şöyle bir şey. Ee, Ekim ayı gelmiş ağaçlar yapraklarını dökmüş sokaklar tamamen yaprakla dolu. Sabah kurbağa uyanıyor ve diyor ki murban evine gideyim iyi mi onun bahçesindeki bütün kuru yaprakları toplayıp ona bir sürpriz yapayım. Tırmanı, elini alıyor ve yola çıkıyor. Aynı saatlerde murbağa da uyanmış. O da bahçeye bakınca yaprakları görüyor. Aa diyor hemen kurban evine gideyim de bahçesindeki bütün yaprakları toplayayım, onu mutlu edeyim. Yani ikisi de kendi bahçesindeki yaprakları toplama işinden önce arkadaşının bahçesindekileri toplamayı düşünüyor ve onu ona sürpriz yapmak, onu mutlu etmek istiyor. Şimdi benim sorum şu... Siz bu arkadaşların davranışı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendi bahçesinden önce arkadaşının bahçesini düşünüyor olması size nasıl geldi kulağınıza? Ömer Faruk Hocam e, bence ikisi de birbirleri için yani arkadaşları için e, bir fedakarlıkta bulunuyor. E, ve bu yüzden e, bence o iki kişi de kendisi için falan arkadaşı için kendisinden fedakar ...lıkta bulunabilecek bir kişi. Kendisinin... ...kendinden önce başkasını düşündüğü için... ...bunu fedakarlık olarak görüyorsun değil mi sen? Evet hocam. Tamam. Ee, Ömer Faruk kendinden önce bir başkasını düşünüyor olmak... onda fedakarlık kavramıyla eşleşti. Ece sen ne düşündün? Öğretmenim ben ilk önce bir şey fark ettim... ...ve sizin sorunuza cevap vereceğim. Ee, şöyle bir şey var ki... E İlk önce arkadaşını düşünüyor kendinden önce bu arkadaşlıklarının e, sona ermemesi için yapılan bir fedakarlık ve bir önceki kitapta da kendisi için e, kıyafetli e, arkadaşlık arkadaşları için kendi kıyafetlerini feda ediyordu. Ha, dev memoyu hatırladın sen. Ama evet. orada yardıma ihtiyacı olan insanlar vardı ve onlara yardım etmek için o kıyafetlerini veriyordu. Burada yardıma ihtiyacı olan birisi var mı sizce bu hikayede yani Kurbağa ve murba'da? Yok. İşte o yüzden burada birine yardım etmek bir şey feda etmek mi var yoksa yardımseverlik hı? sürpriz yapma var daha çok burada sanki durum? Mesela böyle arkadaşını sevgi göstergesi olarak yapabilir. Daha çok sevgiyle ilgili. Öyle mi Duru? Çünkü orada yardıma evet. ihtiyacı olan birine bir şey feda etmek değil. Bir sürpriz yapmak, birini sevindirmek gibi bir şey var sanki. Duru bu sevgiyle ilgili olabilir diyor. Ne diyorsunuz Sarp? Hocam bence burada şey, bu iki karakterimiz hı hı. birbirini çok seviyor ve çok yakın arkadaşlar. Kendilerinden önce başkalarını düşünmeleri böyle güzel bir şey. ama yani buradaki şeyi ben şey gibi düşünebilir düşünebildim yani sen çok hassasın böyle kansersin bir doz e, kanser aşısı bulunmuş e, şey e, arkadaşın da ha çok hasta kanser e, yani bir ta bir doz var sadece biriniz kurtulabilecek yani kendi sağlığını arkadaşının sağlığını ya yani, şey, ortak... arkadaşının ha. şeyi mi ha. evi mi kendi evin mi şahsen ben kendi evimi düzenleyip böyle yardım ederdim yani ama e, şimdi senin verdiğin örnek başka bir örnek oldu yine orada zorlayıcı bir durum var yani ama hastalık yani, gibi e, şey Hı -hı. ve yetersiz kaynak yani, var bile. de şey ha, o zaman düzeltim çok hastasın diyelim ki, hı hı. arkadaşın da çok hasta, birinci doz çoktan hazırlanmış, ikinci dozun hazırlanmasına e, yarım saat var. Hı hı. Yani kendinin, kendi dozunun yarım saatte olursun, şey gibi, ke kendi bahçeni yarım saatte temizlersin, gidip sonra da yardım edersin. Tamam şunu anlıyorum dediğinden yani ne olursa olsun önce kendi bahçeni temizle sonra git karşındakini Yok, temizle Yok ne git. olursa olsun değil ama yani ben şahsen önce kendiminkini daha sonra arkadaşımınkini temizlerdim. Tamam ama dediğim gibi senin verdiğin örnekte yine zorlayıcı bir durum var hastalık gibi işte yetersiz kaynak gibi. Burada aslında durduk yere hiçbir şey yokken sabah uyanıyorsun ve birini sevindirmek istiyorsun. Öyle bir durum var. Ömer Faruk, ördüm. E, ben Sarp'ın verdiği örnekleri e, yani katılmıyorum çünkü e, Sarp e, bu örne verdiği örneklerde buradakinden çok farklı bir durum var. E, belki bir insan kendini feda edebilir. bir mesela atıyorum ölebilirsin ama arkadaşlarının yaşamasını istem istemes ayıp ay, ay, istediğin için kendi Ölümünü göze alırsın hı hı. ama arkadaşın daha rahat bahçesinde oynasın diye arkadaşının bahçesini temizlemekle e, kendi canını feda etmek veya çok çok hasta duruma düşmek e, farklı şeyler. E, o yüzden yani buradaki şeyi de yani sevgiyi de e, yani tam olarak ölçemeyiz ne kadar olduğunu. Hangisinde? Bunda mı bahçeyi temizlemek mi? Bahçe ediyorsun? temizlemede tam olarak ölçmeyiz. Çünkü bahçe temizlemede bahçe temizlemeden e, sadece yorulacaksın veya en fazla belin falan ağrıyacak ama arkadaşın için kendi yaşamından fedakarlık verdiğinde e, Ama zaten çok büyük bir sürprize benzer. Birini sevindirmek ya da sürpriz gibi bir şey değil ya. Karşı tarafa çok büyük bir yük de verir. Benim için canını feda etti. Mesela o çok farklı bir sevindirme olur herhalde. Bu daha basit. Böyle sana bir sürpriz yapılması gibi. Biraz oradan düşünmeye çalışsanız. Hocam farklı şeyler oluyor. Evet işte ben de onu diyorum. Duru bir şey diyecek <gülüyor> burada. Yani nezaket göstergesi olabilir. Duru bak mesela bu da fedakarlık ya da işte canını feda etmek kadar büyük bir şey değil de sevgi, nezaket gibi daha oralardan anlıyor gibi geldi bana. Ee, Sarp? Ben Ömer Faruk'a bir şey söyleyeceğim. Uh -huh. Ben verdiğim örneği değiştirdim. Şey, ona şey yaptım. Yani önce kendi bahçemi temizlerim. Çünkü ben orada yaşıyorum yani. Uh -huh. Daha sonra arkadaşıma mutlu etmek için şey yaparım. Hem de yani sabah köründe kalkıp benim bahçemi temizledi biraz garip hissettirirdi beni. Yani biraz böyle sanki şey böyle hani şeyler oluyor ya gizli tatipçiler falan böyle. <gülüyor> Buradan böyle şey mi olurum diyorsun. Biraz aşırı evet, bir tehdit, ya falan. Evet gibi. böyle sabahın köründe kalkıp bahçemi temizledi falan biraz garip hissederim ben. Ha, o zaman aslında orada yapılan hareketi Aşırı da bulabilirim diyor Sarp. Aşırı bulduğunda o zaman karşı tarafın sevgisine dair de böyle ya bir tuhaflık var bu işin içinde gibi mi? Bu, bu sevgisi bir garip bulun gibi mi yani? Evet hocam. O zaman bunun böyle makul bir şeyi mi var yani? Hani birinin gerçekten bizi seviyor ve sevindiriyor olmasıyla böyle aşırı yapıyor yine bir şeyi belki ama ya bir tuhaf ya. Bu sevgi mi acaba diye şüpheye düştüğünüz oluyor mu? Yani. Gerçek ya da böyle daha tuhaf sevgiyi birbirinden ayır ayırede biliyor musunuz? Öyle sorayım. Serp, ben gerçekle tuhaf sevgiyi birbirinden ayırabiliyorum ve şöyle bir şey var. Yani bilmiyorum bir şey olurum. Az önce de söyledim zaten böyle Instagram'da falan böyle gizli yazar. profil resmi yok, gizli takipçi fena şey oradan rahatsız olurum biraz çünkü yani sabahın köründe kalkıyorsun, sonra da ilk işin gidip e, birinin bahçesini temizlemek oluyor. Ama bu işte gizli takipçi gibi bir değil yani seni tanıdığın bir arkadaşın ama öyle bir şey var yani kurbağa ile murba iyi dostlar zaten. Yani evet ama bilenin. kimin olduğunu bilmiyorsun ki. He yani... anladım. Sen sabah uyandığımda kimin temizlediğini bilemem diyorsun. Evet. Yani sabah uyanıyorum. Ama yakın bir arkadaşının yaptığını öğrensen ne olur? Sevinirim o zaman. Ha, ha, yani ha. Teşekkürler derim. Ama e, şey bir yine de düşünürüm e, aynı şekilde. Allah Allah acaba e, bu sevgi <gülüyor> mi? Yani arkadaş mıyız gibi bir evet. şey. Yani ha, çünkü o, o. gizli takipçi de olsa, yakın da arkadaşım olsa, yani normal bir insan gelip, benim bahçemi temizlemek istediğini söylesem, böyle peki tamam derim, temizler gider. Çünkü kim, kim olduğunu biliyorum. Biraz garip sevim. Böyle kim temizledi bu bahçeyi ya diye mi? Korkarım. Anladım. Bir şekilde bu hareketi biraz aşırı buluyor galiba Sarp. Şimdi... Ee, Sarpla bir sözü çok uzattık. Ee, Ömer Faruk da bir şey diyecek ama çok küçük bir müzikarası yapalım. Sonra e, o, o Ömer Faruk'un cevabıyla devam edelim. Şimdi kurbağa ve murbağanın birbirine sürpriz yapıp sevindirmesinde e, Kuzey şey dedi. Hani tanımadığım e, Kuzey Sarp dedi ki tanımadığım birisi olabilir diye şüphelenirim ama tanıdığım bir arkadaşım olsa da bana biraz aşırı geliyor bu dedi. E, buna istenilen Ömer Faruk bir şey de söylemek istiyordu. Sen ee, Ben aslında burada. Ee, Kimin yaptığı davranışa değil de e, bunu yapmasındaki niyetini e, daha çok önemserim. Çünkü e, sizin gözünüze girmek için de bunu yapabilirim. Örnek veriyorum ya yani arkadaş veya e, gizli takipçisi örnek veriyorum. Onun gözüne gireyim diye falan yapar genelde. Ama e, arkadaşı e, onun için rahatlatmak, e, onu sevindirmek amacıyla yapacağı için bunu ee, bu arkadaşının aşırı niyeti o kadar da aşırı olmaz. Ha, aşırılık olsa bile ama niyet iyi diyorsun. Niyette aşırılık olabilir ama niyet iyi bir niyet olabilir. Böyle bir şey söylüyorsun değil mi? Evet hocam. O zaman şeye bakalım diyorsun. Yani bahçemin e, süpürülmüş olması, bu sürprize bakmayayım. Bu sürprizi yapan kişiye yani o eyleme değil eylemin nedenine bakayım. Hangi niyetle yapmış o kişi oraya bakayım. Orada evet. aşırılık var ama aşırılık iyi bir şeyse yine olumlu bakıyorum diyor. Ne diyorsunuz buna? Ece ne dersin buna? Mesela niyeti gözüne girmekse başka ama onu sevindirmekse başka. Hı. Öğretmenim e, ben ilk önce şunu söylemek istiyordum. E, müzik arasından önce söyleyemedim. E, yani bence de Sarp'a biraz hak veriyorum. Çünkü yani biri kalkıp sabah uyanıp o sıcak yatağından çıkıp soğuk. Sonbaharda gidip benim bahçemi temizlese ben onu minnettar kırılırım. O ayrı bir şey. Ama şöyle bir şey var ki kimse böyle bir şey isteyeceğini sanmıyor. <gülüyor> Siz birilerinin birilerini sevindirmesine pek inanmıyorsunuz galiba bu hayatta. Ha? Hayır, inanıyorum. Tabii ki onlar en iyi arkadaşlar yani yaparlar. yani Ben de en iyi arkadaşım için yaparım. Ama Sarp'ın şu düşüncesine Yani e, Önce kendiminkini yapıp arkadaşımı yapıyorum. Benim için arkadaşlık çok önemli. O yüzden ben ilk önce arkadaşıminkini yaparım. Sonuçta benim evime gelen yok, giden yok. E, i̇stediğim zaman yapıp böyle Peki. Duru da bir şey söyleyecek galiba. Duru. Bence bu ya Ömer'e bir şey söyleyeceğim. Bence bu yani arkadaşlık şey olduğu için sevgi amaçlı olur. Çünkü biri kalkmış böyle arkadaşı için öyle bir şey yapacakmış. Yine yani arkadaşının gözüne zaten girmesine gerek yok arkadaş olduysa. de. Yani bence sevgi göstergesi olarak yapıyor. Zaten bunlar yakın arkadaşsa diyorsun orada sevdiği için yapıyordur. Çünkü arkadaşlık böyle bir şeydir diyorsun. Evet. Böyle peki hiç sahte sevginin olduğu arkadaşlar mıdır? Yine de mesela arkadaşın gibi gözükür ama sana senin gözüne girmeye çalışır ya da işte bazı çıkarları vardır belki falan böyle bir arkadaşlık olmaz mı? Yani öyle ol, olsa ama burada olmaz çünkü Hı. o da onun bahçesini şi, şey yapmaya temizlemeye gitmiş. Ha, ha, oradan şey yapıyorum diyorsun. İkisi de birbirini seviyor. Demek ki seviyor. onlar önce onları da hediyeler vermiş onları iyi arkadaş olduklarını anlamış olabilirler. Anladım. İkisinin de bu hareketi yapmasına bakıyorsun anladığım kadarıyla. Peki Sarp? Ama ben şöyle dedim. Dev Memo ve e, şey Dev Memo kitabından hı hı. yani Dev Memo'yu konuşmuştuk bir önceki kayıtta. Hı hı. Şöyle ki Dev Memo'da zürafanın gözünden gibi bakmıştık. Hı hı. Şimdi de ee, benim evimi temizledi biri diye yani e, karşıdaki temizleyen değil yani hı hı. kimin temizlediğini bilmiyoruz. Arkadaşımız mı değil mi bilmiyoruz. O yüzden e, ya yani o yüzden bir şey olurum ben. Hı hı. Yok onu anladık zaten yani sen Ve, de e, Ece'ye de bir şey diyeyim. Hı hı. Ece yani belki sen bir şey ayarladın yani başka şey yapman gerek? O zaman ne olur? Y yine de gidip arkadaşının mı benim temizlersin? Yani. Bence Öyle şey olur. Böyle ki eğer bana, benim benim gelin gidenim şu ansa insanları bekletemiyorum o kesin. Ee, ama eğer gelenin gidenin vakti akşama doğruysa tabii ki arkadaşıminkini yaparım yani sonuçta e, ev hazırsa ya da boş vaktim olduğu zaman insanlarıma ve kendime vakit ayırmayı çok seviyorum ve e, şöyle insanın kulağına garip geliyor sabahın köründe kalkıp e, hani böyle laf içinde geçerken de garip geliyor dün arkadaşımın sabah dün arkadaşım ay, dün sıcak yatağımdan çıktım ve arkadaşımın bahçesini süpürmeye gittim derken çok saçma oldu. İlk önce bunun bir gerçekçiliği yok zaten. Ve şöyle arkadaşım için ben bunu yaparım. Ama bak Yine hem gerçekçiliği yaparım. yok diyorsun hem ben yaparım diyorsun. Yani bir yanın hiç inanmamış gibi ama bir yandan da yaparım diyorsun. İlk önce o, o bahçeli bir eve ihtiyacım var. <gülüyor> Peki Ömer Faruk Örneğin ben e, Ece'nin düşüncelerine bir kısmına katıldım. E, ama e, Sarp'ın da diyeceğim şeyler e, biraz daha var. E, şimdi Sarp'ın dediğinde e, bu garip kaçar. E, ama e, sabahın köründe e, eğer bunu önceden planlamadıysa kalması o kişi için normaldir yani. On için a sabah köründe kalkmışım belki de sabah körü bile değil de belki de uykucu biri saat 12'de kalktı uykucu arkadaşının evini temizlemeye gitti Hı -hı. E, böyle bir e, şeyde e, kulağa da garip gelmez e, sabah 12'de uyandım ve arkadaşımın evini temizlemeye yardım ettim demek e, kulağa da garip kaçmaz ve bence anormal de bir şey değil. Eğer bu sabahın köründe olsaydı bu, bu sefer belki anormal olurdu belki. Peki siz burada koşullara da fazlası takıldınız. Yani birini sevindirmek için diğerinin böyle canını o kadar zora sokacak şeyler yapmasını çok anlayamıyorsunuz galiba. Ama birini sevindirmek için insanlar e, zorlayıcı şeyler yaparlar mı? Birini sevindirmek Yapmazlar diyor Sarp Ağlar galiba. Evet. Şöyle Ömer Faruk bir şey diyeceğim. Ömer Faruk orada yardım ediyor demiyor. Gizlice gidip kimliğini belli etmeden bahçeyi temizliyor. Yani yardım etse iyi. Ama yani tek başına böyle gidip de şey yapmazsın diye. Ya. Yani Peki. Şimdi süremiz hocam, doluyor. Şunu da söyleyeyim çoksa. Böyle. Neden o şeyleri yani sonbaharda temizliyorsun? Yapraklar orada uçuşuyor yine, hava soğuk şey e, böyle cam bir şey gibi onu böyle sıkıştırırsın bir yere sonra kapatırsın bitti yani <gülüyor> çok kolay bir şey <gülüyor> Bu bir aslında yani. birini sevindirmek aslında buradaki mesele. Duru da son bir şey diyecek onu da duyayım Hı -hı. yani bence genellikle ...arkadaşını sevindirmek için yaptıysa... E, ...arkadaşı zaten kalkıp bakar ve ...kim yapmış bunu diye arkadaşına sorar... ...sen gördün mü diye... ...o ben yaptım deyince de ona teşekkür eder... Hı hı. ...iyi bir hediye olmuş olabilir... Hı hı. ...ikisi de birbirine yaptığı için zaten... ...şey olabilir böyle... ...evlerine gelirken bir yerde... Bir bakarlar nereden geliyorsun diye bir sonra hediye yani onun bahçesini topladığını söylersen o da mutlu olur o da mutlu olur. Peki şimdi vaktimiz doluyor o yüzden toparlamak zorundayım. Kurbağa ile murban hikayesi üzerinden iki arkadaş sabah uyanıyorlar kendi bahçelerini değil arkadaşımın bahçesini temizleyeyim ona sürpriz yapayım diye düşünüp birbirlerinden habersiz birbirinin bahçesine gidip orayı temizliyorlar. Bu size nasıl geldi deyince önce biraz bu fedakarlık mı gibi bir şey e, fikir çıktı. Ama fedakarlık da hani biraz da dev memo hikayesi, geçen haftanın dev memosuna benzettiniz. Ama orada olan şey şuydu, hani yardıma ihtiyacı. Burada bir yardım değil. Daha çok bir başkasını sevindirmek var. O zaman ne diyorsunuz? Ben bunu sevgi, nezaket, yakınlıkla ilişkilendirim diyenler de oldu. Bir fikir de şeydi. Ne olursa olsun aşırı olması... Ben de şüphe uyandırır. Tanımadığım birinden de aşırı olarak bir şey gelse, tanıdığım birinden de gelse, hatta sabah erken uyanıp üşümeyi gözü alarak bana yapmış oldu gibi şeyler gelse rahatsız olabilirim. bir bir o sevgi ve şey yakınlık biraz rahatsız edici olabilir gibi şeyler duydum. Doğru mu? Böyle. Son bir Ömer Fark bir şey diyecek. Toparlayalım. Hocam, ben çok hızlı söylüyorum. E, bence e, burada. E, şey iki tarafta birbirine bu şeyi yaptığı için iki tarafta birbirine garip görmez çünkü ben Sarp'a Sarp'ın şeyini gizleyecekken ama Sarp da benim şeyimi gizlice yapıyorsa Sarp bunu garip aksine buna sevinir yani iki tarafta yaptığı için garip o zaman iki bu birbirini sevindirme birbirine hediye sunmanın karşılıklı olması durumu o zaman daha şey geliyor size. E, olağan daha kabul edilebilir geliyor anladığım kadarıyla. Peki. Evet. Şimdi süremiz doldu. O yüzden programı kapatıyoruz. Güzel bir tartışma oldu. Çok teşekkür ederim size. Haftaya ya da iki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Düşünürler topluluğu Çocuklarla felsefi soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir